DESTE Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile GÜL DESTE Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. ve Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fi kitabillah. teala ve takaddas hazretler gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celal nasip eylesin anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders alan, ibret alan ve amel safasına koyan kullarından eylesin Rabbim Celle Celalü cümlemizi inşallahü Rahman. Evet elhamdülillah Regaib Kandili'ni böylece geride bırakmış bulunuyoruz ve recep i Şerif ayının manevi efendim atmosferinde, yollarında, yolumuza inşallah devam ediyoruz. Rabbimiz Celle Celalü Regaib Kandili'nde bütün kardeşlerimizin, hepimizin yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi bugüne kadar tutmuş olduğumuz oruçlarımızı mağar küşür dergahı hizmetinde kabul eylesin. Bundan sonra da ibadet ve taatle efendim her gecesini her gündüzünü hatta her saatini ibadet ve taatle ihya ederek geçirmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Gafletle geçirmekten de cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Evet okumuş olduğumuz ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celal buyuruyor: İnnâ aydete şuhur, âindallahi, 10 şehrâfî kitâbîllâhî, yâlmakâlakât sâmavat ve lârth. Allah Teala Hazretlerin indinde ayların sayısı göklerin ve yerlerin yaratıldığından beri 12'dir buyuruyor. Demek ki yerler, gökler yaratıldığından beri ayların sayısı hiç değişmemiş, 12 tane. Minha arba'n hurum. Bunlardan dört tanesi de nedir? Haram aylardır. Evet, şimdi tabii şöyle bir soru akla gelebilir. Yani yerler gökler yaratıldığından beri Allah'ın kitabında ayların sayısı on deyince yerler gökler yaratıldı, kainat yaratıldı, on sekiz bin alem yaratıldı ve çok daha sonraları ne oldu? Efendim, Adem aleyhisselam yaratıldı. Adem Aleyhisselam tabi yaratılıyor ondan sonra insanlık ürüyor, türüyor ve böylece peygamberler geliyor, kitaplar gönderiliyor. Değil mi? Ha, kitaplar demek ki bak çok sonra gönderiliyor. Peki o halde nasıl oluyor da yerleri gökleri yarattığından beri Mevla kitapta ayların sayısı 12 geçiyor diye aklımıza gelirse bu kitap hangi kitaptır? Ve innehu hufi ummil kitap buyurulan kitapların anası olan kitaptır. Levh-i mahfuzdur. Mevla Teala Celle Celaluhu işte Levh-i Mahfuz'dan bahsediyor. Orada allah Teala Celle Celaluhu ne yapmıştır? Efendim Levh-i Mahfuz'da yazmıştır. Sadece ayların sayısı değil orada efendim her şey yazılmıştır. Yaş kuru Mevla hiçbir şey bırakmadık. İlla apaçık bir kitapta beyan ettik buyuruyor. Velarat bin velaya la ya bisin la buyuruyor Mevla. Evet her şey o kitapta var. Yani kim ne yiyecek, kim ne içecek, nerede ölecek, nerede kalacak, neler olacak, neler bitecek. Mevla hepsini bunları yazmış, ezelde takdir etmiş. İşte onun adı nedir? Ümmül Kitap. 104 kitabın aslı oradadır. Kur'an'ın da aslı oradadır. Evet, Cebrail Aleyhisselam ne yaptı? Oradan aldırdı, indirdi. Ve, ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyetti. Evet. Yevme halakas semavati vel arf. Gökleri yeri yarattığından beri ayların sayısı ne buyuruyor? On iki buyuruyor. Ha, şimdi burada demek ki Mevla Teala Celle Celaluhu gökleri yarattı, yerleri yarattı, ay, güneş, dünya, gezegenler, milyarlarca efendime söyleyeyim yıldız, galaksi ve bunların hareketini öyle ayarladı ki he, yani Mevla ayın hareketini mesela öyle ayarlıyor ay sistemine göre bir yılda ne oluyor? On iki ay meydana geliyor. Öyle bak gündüzdü, güneş vardı, şimdi ne oldu? Gece oldu. Efendim günler böyle devam ediyor, haftalar oluyor, aylar oluyor, mevsimler geçiyor. İşte bunlar neye göre? Ayın hareketine göre, dünyanın dönüşüne göre değil mi? Ay dünyanın etrafında dönüyor, dünya işte güneşin etrafında, güneş bilmem neyin etrafında. Yani uzayda, fezada bir hareket var, bir dönüş var, hepsi kendi yörüngesinde ne yapıyor? Akıyor, gidiyor. Evet dolayısıyla efendim böyle bir durum söz konusu yani santim milim şaşmadan bugüne kadar gelmiş öyle ya şimdi demek ki biraz şaşla güneş bugün biraz geç batsa hatta bir saniye bile geç batsa yarın bir saniye daha geç batsa değil mi bu her gün birer saniyeler ne olur asırlar binlerce sene geçtiği zaman ...günler aylar fark eder. O zaman ne olur? Ayların sayısı değişir. Ayların düzeni bozulur. Ama mevlane buyuruyor? Yerler gökler yaratıldığından beri ayların sayısı 12 buyurduğuna göre... ...demek ki en ufak bir sapma yok. En ufak bir şaşma yok. Santim milim şaşmadan bugüne kadar gelmiş. Ne büyük bir hesap. Ne büyük bir kudret. Ne büyük bir kuvvet. Demek bunları götüren getiren var. Öyle şimdi güneş mesela... ...diyor mu ki... Yani bugün hakikaten arkadaşlar da diyorlar ki bugün bayağı sıcak geçti hani. Güneş de desek ya bugün çok ışık verdi milleti efendim bayağı bir aydınlattım bayağı bir ısıttım ama ben de epey bir yoruldum hani. Yarın şöyle bir yatayım akşama kadar da bir istirahat edeyim yarın doğmuyorum. Böyle bir şey var mı? Sabaha kalkıyorsun bakıyorsun güneş doğmamış böyle bir şey var mı? Ha, onun elinde değil ki güneş kendi elinde değil ki. Onu bir getiren var onu bir götüren var. Onu yaratan halka Allah var Celle Celaluhu. İşte o santim milim şaşmayan, efendim, demek ki onu şaşırtmayan bir zat var. Bir kere bilaran dövüşüne geç geldiği vaki değil. Kaçta doğması gerekiyorsa doğar, kaçta batması gerekiyorsa batar. Hatta geçen sene, efendim, yarın mesela diyelim, güneş hangi saatte? Doğmuşsa yine ne yapacak? O vakitte doğacak. Kaçta battıysa yine o vakitte ne yapacak? Batacak. Şimdi de bakıyoruz de günler kısalıyor, geceler uzu, uzu, efendim, uzuyor. Yani bunların hepsi neye göre oluyor? Bir hesaba göre. Eşyem süvel kamru bir husban buyuruyor Mevla. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder. Yani birileri bir geri yapsalar... O zaman ne olacak? Takvim bile hesap edilemez ya. He? Bir sene sonrasında takvim yapılmış mesela hesaba kitaba göre. Nasıl yapıyorlar bunun hesabını? Güneş'e çok güvendiklerinden dolayı. Çünkü bir kere bile randevusuna geç kalmamış. Hep böyle olduğuna göre demek ki ne yapacak? Yine aynı şekilde hareket edecek ve aynı saatte doğacak, batacak diye. Bak seneler öncesinden bak hesaplar yapılabiliyor. Takvimler basılabiliyor. Çok dakik. Evet. Yani biraz efendim bulunması gereken yerden ileride olsa, değil mi? Veya biraz geride olsa ne olur ya? Denizler karalara hücum eder ve he Medcezir olayları yaşanır. Dünya efendim dengesi bozulur. Kurban olduğum Rabbim, ne büyük güç, ne büyük kudret. Rabbimi anlamak nasip eylesin. Hakkıyla idrak edebilmek nasip eylesin. Ya bunları tefekkür etmek lazım, bunları düşünmek lazım, bunu tefekkür etmek, bunu düşünmek var ya çok büyük ibadet. Evet, demek ki yerler gökler yaratıldığından beri ayların sayısı 12'dir buyuruyor Mevla. Böyle duyuruyor ama bunun altında öyle bir derinlik var ki, öyle deruni manalar var ki, bir vaaz bir sohbet sadece bundan ne yapılabilir? Yapılabilir, evet Şimdi sen bu kudreti, bu kuvveti görme. Bunu kabul etme. Bu nasıl iştir ya? Böyle adamlar var mı? Ben hiç olacağını zannetmiyordum yani. Gerçekten de 21. asırda aklı olan, fikri olan, beyni olan, düşünen bir adam... ...hiçbir şeyin kendi kendine olamayacağını, tesadüflerle bir işin meydana gelemeyeceğini bilir zannediyordum. Öyle şimdi. Bak şimdi kardeşimiz şey getirdi. Efendim ben söyleyeyim oraya bir sıcak... efendim. ...tıkandırsan hani içersin diye Allah razı olsun. E kendi kendine gelmiyor. Kendi kendine gelmiyor kardeşim. Birisi getirmesi lazım. Şekeri bile içine sen atacaksın. Karıştırmadan şeker her tarafa dağılmıyor bak. İçiyorsun, içtiğin zaman gırtlağını oynatmadan bile boğazdan içeri gitmiyor ya. Nasıl bir tesadüf. Milyarlarca insan var, hepsinin gözü aynı yerde, hepsinin kulağın yerde, hepsinin efendim... Şu kadarcık Mevla yüz kadar bir cepheye ne kadar küçük bir cepheye milyarlarca efendim insan var hepsine kaş göz burun ağız koymuş Rabbim bir tanesi birbirine benzemiyor ya. Hiç kimse birbirine benzemiyor ya. Bir tane buluyorlar işte filanın ikizi diye adam hemen meşhur oluyor filan canın ikiziymiş diye. Görüyor musun? Şimdi sen diyeceksin ki Çinliler birbirine benziyor. Çinlerde diyormuşlar ki ya bizden başka herkes birbirine benziyor bir biz benzemiyoruz diyormuşlar. Onlar da böyle bir hesabın içinde. Dolayısıyla sen efendim Allah'ın varlığını kabul etmemek. Geçen çok şaşırdım İzmir'deydim. Orada bir sohbetlerimiz oldu, konferanslarımız oldu. Orada e, 9 Eylül Üniversitesi zannediyorum bazı üniversiteli kardeşlerimiz kaldığı yurtlar vardı. Neyse onlarla özel dersler yaptık orada kısa bir zaman içerisinde. Bizi tabii havaalanından alan, ilgilenen, götüren, gezdiren ve tekrar bırakan bir kardeşimiz vardı. Çok Allah razı olsun. Efendim hizmette bulundu. Yani öyle bir şaşırdım ki o kardeşimiz e, üniversitede okuyor hangi bölümdü? Arkeoloji bölümü. Heh. Bak şimdi dedi ki ya hocam dedi tabii bayağı bir samimi olduktan sonra bizim dedi sınıfta dedi yarısından fazlası Allah kitap tanımaz hocam dedi. Ve dedi bizim başımızdaki öğretim görevlisi de Allah'a inanmıyor dedi. Dedim ciddi misin ya bu devirde Allah'a inanmayan adam var mı? Dedi ki var hocam ya. Zaten ilk derse girdik dedi adam dedi ki çocuklar Allah var ya diyorsunuz ya evet öyle bir şey yok dedi haşa böyle başladı derse dedi ya. Doğadan dem vurdu bilmem neden dem vurdu. Yani bu devirde de varmış be. He kurban olduğum Rabbim ne kadar da sabırlısın ya. Hani eskiden duyardık hani talebeleri kandırmak için. <gülüyor> yani talebeleri çocukları ilkokul çocuklarının efendim böyle bir takım efendime söyleyeyim ideolojiler vardı hani. Ateistlik filan böyle komünizm Allah kitap kabul etmiyor güya efendim çocuklara diyor ki çocuklar Allah var mı? E çocuklar tabi hep birazdan var. O zaman şeker isteğinde getirsin bakalım he? Ya Rabbi şeker ver? E tabi şeker var, gelir mi? Mevlale gökten paketle mi şeker indirecek yani? He? Mevla şeker sana şeker pancarında göndermiş, şeker pancarına depolamış ki çiftçisi de kazansın, renşberi de kazansın. Nakliyecisi kazansın, toptancısı da, perakendecide de herkes kazansın. İster onu pakette şeker yap, ister onu çayına koy içe. Evla şekeri böyle gönderiyor ama işte kendine göre bir mantıkla çocukları ne yapacak güya? İnkar ettirecek, efendim Allah yok ona inandıracak, haşa ve kella. Çocuklar Ya Rabbi şeker getir, tabii öyle şeker gelmez. Sonra diyor ki benden şeker isteyin bakalım, öğretmenim şeker ver. Alçak adam koymuş cebine şeker, hemen çıkarıyor veriyor güya. Bak ben vardım, varsam veriyorum. Efendim olmasaydım ben de veremezdim gibi bir mantıkla çocukları eskiden böyle kandırmaya çalışanları duyardık. Ha tabii birisi de ne yapmış biliyor musun gene? Adam demiş ki öğretmeni diyor ki çocuklar Allah var mı? Var öğretmenim pek çağırın bakalım çağırıyorlar hani geldi mi gelmedi. ...kendi de hemen o masasının altında... ...masasının altında bir yer var... ...oraya gizleniyor... ...şimdi beni çağırın bakalım diyor... ...çocuklar diyorlar öğretmenim... ...ses yok... ...öğretmenim... ...ses yok... ...lan ne oldu bu adama ya... ...gidiyorlar bakıyorlar ki... ...gebermiş orada adam... ...var mıymış Allah... ...çağırdılar ya gelmiş mi Allah... ...celle celaluhu... Aleyhisselam'ı göndermiş... ...ensene böyle çat diye bir tane çakmış... ...geldim demiş... ...gönderdi Allah beni demiş ama... Şimdi o var ya, herkesten çok inanıyor. Allah var mı yok mu? Nereden biliyorsun Hoca Efendi? Çünkü bunların piri padişahı, Firavun kafiri bile iman etti de oradan biliyorum. O bile ölürken Allah dedi. Ben ilahım diyen adam, ölürken dedi ki, tu. اَنَّهُ لَا ilaha illa لَذ۪ي اَمَنَتْ بِه۪ي بَنُوا İsrail. Beni İsrail'in inandığı ilaha ben de İman ettim dedi. Ondan başka ilah yok dedi. Kim? Ben Allah'ım diyen adam. Haşa. Ya. Demek ki şimdi de bu devirde de demek çıkıyor. Çok şaştık. Allah hidayet nasip eylesin. Ne diyelim? Eğer hidayeti mümkündeyse de başkasına zarar vermesine Rabbim mani olsun, engel olsun inşallah. Evet. Minha erba'kün hurum. Sene on iki aydır. On iki ayın dört tanesi de nedir? Haram aydır. Evet haram ay dört tanesi derken hangi dört tanesi yani bunlardan hangisi acaba? Tabi burada kastedilen aylar hangileri? Hicri aylardır. Miladi aylar değildir. Hangisinden bahsediyoruz? Hani orucumuzun, haccımızın, zekatımızın, efendim hanım kardeşlerimizin haizdifas hallerinin hep gökteki aya göre ya işte tabi oldukları aydan bahsediyoruz. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda Hacında eyyamı teşrik ortasında, Mina'da, irat buyurmuş olduğu meşhur hutbesinde şöyle buyuruyor. Es senetü itne aşara şehran. Sene on iki aydır. Minha erba'kün hurum. Dört tanesi haram aydır. Dört tanesi haram aydır buyurduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor. Selatün, üç tanesi mütevaliyatün peş peşe. Arka arkaya gelir. Hangileri bunlar? Zülkadetü ve zülhanceti ve muharrem. Zülkade, Zülhance ve Muharrem ayı. Bunlar peş peşe gelen haram aylardır. Bir tanesi de ve recebe mudara lezi beyne cemadiye ve şaban. Bir tanesi de recebe şaban ve cemaziyel ahir ayının arasında kalan recebe ayıdır buyuruyor. Hem de ne buyurmuş? Mudarın recebi. Nedir Mudar? Mudar dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kabile ismidir. Yani bunlar ne yapmışlardır? Efendim Recep ayına çok hürmet etmişlerdir, çok tazım etmişler, çok saygı duymuşlardır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onunla beraber diyor. Yani Recep ayıyla beraber anılıyor şimdi bu da. Ya gördün mü? Cahiliye döneminde bile Recep ayına, Allah'ın ayına hürmet eden bir kabileyi Allah ne yapıyor? İtibarını artırıyor demek ki. Hadis-i şerifte zikrediliyor. Bak biz de şimdi ondan bahsettik. Kıyamete kadar şu hadis-i şerif okundukça Mudar kabilesinden bahsetmiş olunacak. Sen demek ki Allah'ın ayına hürmet edersen Allah'ın ayına itibar edersen, Allah senin de adını yükseltir, senin de ismini yüceltir Allah Celle Celaluhu. Çünkü Recep ayı tercim kökünden gelir, Recebet tazim, recep Şerif ayına tazim etmek, Allah'a tazim etmek gibidir buyurulmaktadır. Evet, demek ki üçü peş peşe geliyor. Hangileri bunlar? Zülkade, Zülhicce ve Muharrem ayı, biri de Mudar kabilesinin Recep'idir ki, cemazelahir ile, Şaban ayı arasındadır buyuruyor. recep Şerifayı. Şerif ayı. Evet muhterem dinleyenlerim. İslamiyet tabi gelmeden önce cahiliye devrinde de insanlar bu dört tane ayın haramlılığını kabul ediyorlardı ve buna bunlara hürmet ediyorlardı. Yani İbrahim ve İsmail aleyhi zamanından beri onlarda da bu devam ede gelen bir adet. Yani... Haram aylar girdiği zaman gerek Dülkade Dülhance Muharrem ayı gerekse Recep-i Şerif girdiği zaman ne yapıyorlar? Efendim savaş olmazdı, harp olmazdı, kılıçlar kınlarına girerdi, oklar sadağına yerleşirdi. Yani bir kimse babasının katilini görse ne olurdu? Görmezden gelinirdi. Yani bu aylara hürmeten kan dökülmüyor. Zaten İslam'da da böyledir. Mevla Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? diye sorunek <gülüyor> ani şer-i haram'i fihi habibim sana haram aylarda savaştan soruyorlar kul habibim mahmet ve rasulüm ya muhammed'te ki kıtalun fihi bu ayda kıtal yapmak savaş etmek çok büyük günahtır evet yani o zamanda nabilerdi bu haram ayları kutsal kutsal kabul ederler savaşlardan yağmacılıktan kaçınırlardı Böylece tabi bu vesileyle efendim uzak yerlerden hac için gelenler mesela o zaman da tabi Kabe ziyarete geliyorlar. Efendim haram olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında. Zaten haram aylar hangisi? Mesela, affen, ha, ne zaman hac yapılıyor? Efendim Zilhicce ayında. Değil mi? Efendim e, Zilhicce ayının Efendim dokuzunda ne yapacaksın? Arefe günü oluyor. Arafat'ta bulunuyorsun. E, birinci günde zaten tavaf yapılıyor ve ondan sonra şeytanlar taşlanıyor. Dolayısıyla işte bu aylarda efendim, emniyet ve huzur içerisinde hem ibadetlerini yerine getiriyorlar hem de güven içerisinde memleketlerine dönme imkanı buluyorlardı. E ortasında da aşağı yukarı altı ay kadar bir zaman geçince de ne geliyor? Recep-i Şerif ayı geçiyor. Yine bu da haram olması ise neden? Çünkü Kabe'yi ziyaret edip umre yapmak ve umreden sonra da ziyaretçiler memleketlerine güven içerisinde dönebilmeleri için bu aydan oluyor haram olmuş oluyor. Tabi şimdi böyle bir takım sıkıntılar elbette yok o zaman çünkü yollarda efendime hac yollarında bile eşkıya var mesela. Evet hanca geliyorlar nasıl olsa millet efendim orada kalacak. Alt efendim kaç ay gidecek kaç ay gelecek ya. Ona göre parasını yanına alıyor eşyasını vesairesini. Hazır ganimet yüklü kervan eşkıyalar geliyorlar basıyorlardı mesela. Ama şimdi bu haram aylar sebebiyle ne yapıyorlar? Onlar da buna hürmet ederlerdi bak dikkat et. Babasının katilini görse faraza Recep ay'ında da adama bakar Recep ay'ının hilali var. Adam ne yapar babasının katilini? Serbest bırakırdı. Evet tabii Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Recep-i Şerif ayını söylerken yerin özel olarak ne yaptı belirledi. Yani Cemaziyel Ahir ile Şaban ayının arası diye ne yaptı adres verdi Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam nokta atışı. Bunun sebebi ise nedir İşte haram ayların hürmetini başka aylara ertelemeyi engellemek içindir. Çünkü işte efendim o bazı Arap kabileler manşetlerinin çoğunu nereden geç, e, sağlıyorlar? Harplerden sağlıyorlar. Yani harp derken efendim baskın yapıyorlar, kervanları basıyorlar, yağma yapıyorlar, gasp yapıyorlar. Onların mallarını alıyorlar. E, dolayısıyla e, şimdi haram aylar üç ay peş peşe olunca e, Dülkade Dülhicce geçiyor, Muharrem ayı geliyor... Şimdi bunlar dediler ki ya ne yapacağız bir ay geçti bir kimseye vurgun yapmadık bir tane daha geçti soygun yapmadık ne yapacağız şimdi. Stoklar tükendi yiyecek içecek lazım çalışmıyorlar da ticaret de yapmıyorlar. Hazıra konacaklar yani dolayısıyla ne yapalım ne edelim. Ha şöyle yapalım bak hem eşkıya hem de güya bu haram ay öyle bir gelenek görenek olmuş ki ne yapıyorlar onu gene muhafaza ediyorlar ha. O zaman diyorlar iki ay böyle devam edelim. Muharrem ayı geldiği zaman yine bir soygun vurgun yaparız. Muharrem ayındaki efendim hürmeti bir sonraki aya abalım yapalım tehir edelim. Yani Muharrem'in haramlılığını safere tehir ediyorlar. Safer ayına. Evet. Dolayısıyla yine... Haram ayda, Muharrem ayında iki ay geçti. Üçüncü ay güya kendilerine göre karar veriyorlar. Tamam diyorlar, savaş yasağını kaldırıyoruz. Yine harpler, dartler, efendim vurgunlar yaparak ganimetler elde edelim. Bu ayın haramlılığını bir sonraki aya, yani safer ayına kaydıralım. Ve hakikaten bunu böyle yaptılar. Güya ne yapıyorlar? O aya tavim ve hürmet ederek, efendim savaştan uzak duruyorlar. Yani haram ayların sayısı dört ya, E. Ha gene bunlar ne yapıyorlar? Dört yapıyorlar. Ama Mevla'nın dediği zaman değil, kendi istedikleri zamanda. Tamam dörtse dört anladık da biz bu dördü istediğimiz zaman yaparız hani. Ha şimdi peki hala bu nedir acaba? Yani bu ne kadar takva adamlar be? He? Öyle mi anlamak lazım? Öyle şimdi bu sayıyı muhafaza ediyorlar. Mevlana ne diyor biliyor musun? Biz kafadan konuşmayalım bakalım Rabbimiz ne buyuracak. Estağfirullah. İnne men nesi'u fil küfri. Mevla buna ne diyor biliyor musun? Nesi İnne men nesi'u. Muhakkak ki nesi. yani haram ayları ertelemek, haram ayların hürmetini tehir etmek nedir? Ziyadetun fil küfri, küfürde artıştır. ''Küfürde ziyadedir, katmerli yavurluktur Demek buyuruyor efendim, Mevla Teala Celle o Görüyor musun? Sen Mevla'nın beyanını niye kale almıyorsun? Niye burnun dikine gidiyorsun? Kendi kafana göre Mevla sana şu şu şu aylar buyuruyor Muhammed Mustafa vasıtasıyla. Güya sen kafana göre yok, öyle değil. İki ay yaparız üçüncü ay, şöyle yapacağız, onu bir dahaki aya teyhir edeceğiz.'' İşte Mevla bunu hiç beğenmiyor, hiç hoşuna gitmiyor. Şimdi bu olayı anlamak için, daha iyi anlamak için şöyle bir misal verelim. Mesela, şimdi elhamdülillah, efendim, üç aylara girdik. Efendim, Recep-i Şerif ayındayız, Şaban-ı Şerif ayı gelecek ve nasip olursa Ramazan-ı Şerif ayına ulaşacağız. Her gün ne dua ediyoruz? Allah'ım ve beriklenâ fi Recep ve Şaban ve belliğnâ Ramazan. Ey Allah'ım, Recep ve Şaban ayını hakkımızdan mübarek kıl ve bizi... Ramazan-ı ulaştır diye dua ediyoruz. Rabbim ulaşmak nasip eylesin. O ayında Ramazan-ı Şerif'inde bütün fadiletlerinden, bereketlerinden istifade etmek cümlemize nasip eylesin. Amin inşallah. Ha diyelim ki ne zamana çatacak? Efendim Haziran, Temmuz, Ağustos. Şimdi en sıcak mevsimlere çatacak. Havalar sıcak. Efendim erkenden güneş doğuyor, imsak atıyor. Efendim, geç vakitte güneş batıyor. Yani en uzun günler, en sıcak günler. Ha Şimdi bazı aklı evveller ortaya çıksalar deseler ki tamam Allah bize orucu emretmiş senede bir ay oruç tutuyoruz bir ay bir aydır amenna başımızın üstüne gözümüzün üstüne ama bunu biz Ağustos ayında tutamayız arkadaş ya çok uzun günler havada çok sıcak hararet yapıyor susuyoruz efendime söyleyeyim ve Açta duramadığımız için ne yapalım? En iyisi biz bunu kış aylarından bir ay tutarız. Artık aralık mı olur, ocak mı olur? O hesaba göre bakarız, kendimize göre bir karar veririz deseler. İşte bu neyse, nesi o demektir. Bu nedir? Küfürde ziyadedir. Mevlana buyurdu. Femen şehide minkümüşşehrafelyasun. Her kim diyor, Efendim, Ramazan ayına ulaşırsa, yani ne yapacak? Oruç buyuruyor Mevla. Sana demiyor ki senede bir ay tut. Ne buyuruyor? Ramazan ayına ulaşan tutsun. Ramazan ayı geldiği zaman tut buyuruyor. Aralık ocak buyurmuyor. Ama Ramazan ayı ocak ayına gelirse o zaman ocak ayında tutarsın. Ağustos'a gelirse de ne yapacaksın? O zaman da Ağustos'ta tutacaksın. Kafaya göre iş yok. Akla göre değil nakle göre iş yapacağız. Yoksa bu akıl bizi var ya. O, çeke çeke götürür cehenneme Allah muhafaza. Evet çünkü efendim, miladi sene yani güneş takvimine göre sene nedir? 365'tir. Hicri takvime göre ay hesabına göre de efendim, sene 350'dir. şey 355'tir, 354'tür. Yani 10 gün 11 gün nedir? Biraz daha kısadır. Dolayısıyla ne oluyor? Hicri takvim efendim, her sene onar gün geri geliyor. Mesela kışın tuttuğumuzu ben hatırlıyorum mesela çoğu da hatırlar. E şimdi ne oldu? Yaza geldi. Tekrar geri geri gelecek yine böyle kışa doğru. İşte bundan kaynaklanıyor. Yani otuz üç senede ne yapacak? Sene, efendim, e, seneyi devredecek böyle. Onun için tabi bunun da çok hikmetleri var. Efendim yaza da gelir, kışa da gelir, ilk da gelir, son da gelir. Bunlar hep imtihandır. Ne zaman Ramazansa oruç o zamandır. Yerini kaydırmak, teahhir etmek küfürde ziyadedir buyuruyor. Yani mesela şöyle de denilebilir, şöyle de bir misal verebiliriz mesela. Hani şimdi efendim genelde işte ticaret yapan kardeşlerimiz, işleri güçleri olanlar. Cuma günü nedir mesela? Çok yoğun geçer. Çok yoğun Cuma günü bakıyorsun adam başını kaldıramıyor yani. Pazartesi işler normal, salı çarşamba normal. Efendim Cuma bir bakıyorsun öyle bir yoğun ki adamın vakti yok. Çek, senet, banka, vergi dairesi, şurası burası adam Cuma'ya zor geliyor ya. He? İşler çok yoğun diye aman işte haftanın son günü şudur budur. E ne yapalım o zaman? Ya işler çok yoğun. Çekten, senetten, bankadan, vergi dairesinden kafamızı kaldıramıyoruz. E. Yani bu cuma namazı da farz. Öylece bunu şey yapsak, cumartesiye alsak ya. Yani bu cuma namazını cumartesi kılsak olmaz mı? Cumartesi kılarsan ne olur? İşte o zaman küfürde ziyade olur. Katmerli yavurluk olur. Olur mu böyle bir şey? Tabii ki olmaz. Yani ben size absürt bir misal veriyorum ki meseleyi daha iyi anlayalım. Cumartesi kılarsan bu cuma namazı olmaz. Cumartesi namazı olur. Ha. Sen cuma namazını cumartesiye alacağına sen cumartesini cumaya al da namazını rahat kıl. Mevla'nın kurallarını değiştirme. Evet. Dört tane demek haram ay var. Efendim bunların en kıymetlisi de hangisi? Recep-i Şerif ayıdır neden? Çünkü Rabbimiz Celle celal o ayı kendisine seçmiştir, tahsis etmiştir. Bir hadis-i şerif efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Recepü şehrullah ve Şaban şehri ve Ramazan şehri ümmeti buyuruyor. Recep-i şerif Allah'ın ayıdır. Şaban-ı şerif benim ayımdır. Ramazan şerifte ümmetimin ayıdır buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Ala Efendi az önce Allah 12 ay e, yerler gökler yaratıldığından beri 12 ay dedi. Yaratan Allah madem hepsi ayların hepsi Allah'ın olduğuna göre. Bütün aylar Allah'ın değil mi? Ne demek Recep Allah'ın ayı dersen? Bunu şöyle anlamak lazım. Yani mesela efendim bir ev satın aldın. Veya işte evin var. Evini gezdiriyorsun komşularına, akrabalarına, ziyaret edenlere. Diyorsun ki bak burası salon diyorsun. Efendim, burası işte misafir odası, burası çocuk odası, burası da benim odam diyorsun. He? Benim odam. Ya bütün ev senin değil mi? Daire senin değil mi? Yani bir de kalk, kalkıp tekrar, efendim, şu odada benim odam demenin ne manası var? He? Ha işte ev senin de, o odayı ne yapmışsın? Kendine tahsis etmişsin. Anlaşıldı mı? Hatta ne diyorsun? Benim dolabım, benim çekmecem. Bütün eşyalar senin olmana rağmen Ama ne yaptın kendine taksis ediyorsun Allah da Celle Celaluhu Bütün aylar Mevla'nındır ama Recep ayın ne yapmıştır kendisine taksis etmiştir Ne gibi mesela Bütün camiler nedir Allah'ın evidir değil mi Evet bütün camiler Allah'ın evidir Ama hepsinin neyi vardır ismi vardır İşte İsmail Camii cami diyorsun bak ismi var Allah'ın evidir ama ismi var Fatih Cami Sultanahmet Selimiye Cami Hep isimleri vardır ama Mevla ne yapmıştır Mescid-i Haram'ı kendisine seçmiştir. Oranın adı nedir? Beytullah'tır. Beytullah Allah'ın evi demektir. Halbuki bütün camiler Allah'ın evi olmasına rağmen Mevla sadece ismini ne yapmıştır? Mescid-i Haram'a izafe etmiştir. Ve orası Beytullah olmuştur. Allah'ın evi olmuştur. Evet. Şimdi işte bu ayada Efendim Beytullah gibi Şehrullah denmiştir. Allah-u bu aya ne yapmıştır ismini izafe etmiştir. Böylece Kabe nasıl şeref kazanmışsa Recep-i Şerif ayda böylece Mevla ismini izafe etmekle bu ayda ne olmuştur değer kazanmıştır. Bütün kullar Allah'ın kulu mudur? Evet Allah'ın kuludur ama o kullarından birini seçmiştir Mevla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Habibi Edibi Muhammed Mustafa'sını sallallahu sellem seçmiştir kendisine tahsis etmiştir. Gördün mü? Bütün camiler Allah'ındır ama camiler içerisinden Kabe'yi kendisine seçmiştir. Aynı şekilde bütün aylar Rabbimizindir lakin aylardan da Recebi Şerif ayını kendisine seçmiştir. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor Estağfirullah وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا ve وَيَخْتَارُ Senin Rabbin, Habibim, senin Rabbin dilediğini yaratır ve istediğini seçer buyuruyor Mevla. Demek ki Mevla dilediğini yaratır ve onlardan istediğini seçer. Kıymet verir, itibar kazandırır, yükseltir, yüceltir Mevla. İşte din olarak İslam'ı seçmiştir. Kitap olarak Kur'an'ı seçmiştir. Peygamber olarak Muhammed Mustafa'yı seçmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Ay olarak da Recep Ay'ını seçmiştir. Kim ne diyebilir? Ya işte Mevla Teala bazı zamanlara, bazı mekanlara, bazı kullarına, bazı meleklerine üstünlük vermiştir, kıymet vermiştir. Evet, Mevla bakıyoruz yani her şeyi yaratmış, o her şeyin içerisinden dört tanesini özel olarak seçmiş ve o dört, tane ten, dört taneden de bir tanesini Mevla ne yapmıştır, kendisine seçmiştir. Hangileridir derseniz, Mevla Teala Celle Celaluhu bakıyoruz, efendim melekler yaratmıştır Mevla. Meleklerin sayısını Allah bilir. Ne kadar melek var? Nereden bileceksin? Allah'tan başkası bilmez. Melekler bile bilmez ya. Şimdi mesela ne var? Sağında solunda, sağ omuzunda, sol omuzunda ne vardır? Kiramen katibin melekleri vardır. Ve inne alekümle hafızın e kiramen katibin. ma Evet çok keremli kıymetli yazıcılar. Hafada melekleri. Yaptıklarını biliyorlar. Yazıyorlar, çiziyorlar, kaydediyorlar. Şimdi bu hesaba göre bile düşünürsen. He? Bütün insanlarda var. Şey, muhafız melek. Kiramen katibi. Hiç bodyguard taşımana bile gerek yok ya. Bu kadar masraf yok ya millet bodyguard taşıyacağım diye. Mevla herkese bedava iki tane melek koymuş. Farkında mısın? Farkında mıyız? Ya. Bu hesaba göre ne kadar insan var? Yedi milyar. Sadece on dört milyar o melekler sadece. Düşün yani. Daha pek çok melekler var. İlim meclisi melekler var. Efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getiren, salat eden selam eden, bu kimselerin selamlarını, salatlarını alıp Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'e bildiren melekler var. Mesela Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vellem ve miraca çıktığı zaman Beyt-i ne gördü? Yetmiş bin melek her gün Beyt-i Mamur'u tavaf ediyor. Bir tavaf eden edene kıyamete kadar bir daha sıra gelmeyecek buyuruyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem. Şu hesabı bir düşünsene. He? Bu kadar yağmurlar yağıyor, bu kadar efendim, karlar yağıyor, dolular yağıyor. Kim indiriyor bunları? Her biri için Mevla bir melek vazifelendirmiş. Yağmuru alıyor, efendim, karı alıyor, nereye düşürecekse, hangi dama, hangi çama, hangi taşa, toprağa, bayır çayır, nereye ise getiriyor, adres teslim bırakıyor ve görevini ifa ediyor. E hakikaten öyle olmasa ne olur ya? Yerde bile toplanıyor da sular, nasıl bir seller oluşuyor değil mi? Çığ yuvarlandığı zaman evleri barkları söyleyeyim, eziyor geçiyor mesela. E peki hala bunu her birini bir melek indirmese, havada bunlar birleşse, sel havadan gelse, hangi şehir, hangi bina, hangi yapı dayanabilecek buna, değil mi? Ne şu ayrı bir konu tabii. Yani kaç tane yağmur yağdı milyarlarca sayısını kim bilebilir ki? Hepsini bir melek indiriyor. İşte bu kadar çok melek içerisinden, he, mevlat ne yapmıştır? Dört tanesini seçmiştir. Dört tanesini özel olarak seçmiştir. Dört tanesi diğerlerinden daha kıymetlidir. Hangileridir bunlar? Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam. Evet, dördünü herkes bilir. Hele bir tanesini bilmeyen yok mesela. Azrail aleyhisselam bilmeyen var mı? <gülüyor> Başlık atmış. Bayramda diyor, Azrail gene yollardaydı diyor. Eee git, Azrail aleyhisselam. Kimin eceli geldiyse orada. Evet herkes tanıyor da o da herkesi çok iyi tanıyor be. He? Azrail Aleyhisselam her gün her evin başında beş kere durur, yetmiş kere herkese nazar edermiş. Allah Allah. Her gün geliyor her evin başında beş kere duruyor he ve herkese be, yetmiş defa nazar ediyor. Görüyor musun? Yani sen bir adamı görüyorsun da bir daha unutmuyorsun. Seni diyorsun birkaç sene önce görmüştüm galiba filan yerde. O musun? Ha bak gördün mü unutmamışım diyorsun. Her gün yetmiş defa bakan unutur mu be? Allah Allah. Rabbim Azrail Aleyhisselam'ı gördüğümüz zaman en güzel surette görmek nasip eylesin. O ölüm töreninde Cebrail Aleyhisselam'ın da bulunmasını nasip eylesin inşallah. Böyle şey oluyor mu Hoca Efendi? Tabii ki. Eceli geldiği zaman insan şayet abdestliyse o efendim orada Cebrail Aleyhisselam'da hazır bulunuyor. Cebrail Aleyhisselam'ın hazır bulunması ne demek? Bir nevi müjde demek. Bir nevi imanla ölmesine dalalet demek. Rabbim Celle Celaluhu en güzel şek şekilde... En günahsız anımızda, Rabbimize en yakın olduğumuz zamanda imanla gülerek, abdestli olarak hiç can acı çekmeden hani tereyağdan kıl çeker gibi tabir ediyoruz ya o şekilde Rabbimize kavuşmak. Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali ve sahbi. Seyyidina Muhammedullahi ve ali ve ve selleme teslimen kethira ve rabbil alamin. Allah kabul eylesin inşallah. Çünkü bu çok hakikaten amin denilecek dua. Bütün gayretlerimiz, bütün uğraşlarımız, bütün amellerimiz, şu mübarek günleri, geceleri, şu üç ayları efendim, e, gafletle geçirmeyelim, ihya edelim diye efendim, uyarılarımız ve bunlara uyma gayretlerimiz hep son an içindir. Hep o son tablo içindir. Hep Rabbimize kavuşacağımız gün içindir. İşte o gün için çok dua etmek lazım. Evet Hasan-ı Basri Hazretleri ne büyük imam ne büyük zat 130 sahabi görmüş ne büyük adamsın ne büyük şahsiyetsin dedikleri zaman ne dermiş E gidi arkadaşlar geçin bunları. Eğer son anımda imanımı kurtarırsam işte o zaman ne mutlu bana. O zaman demiş efendim malımdan bir kısmıyla ziyafetler verin yemekler yedirin tatlılar yedirin deyin ki bugün Hasan'ın bayramıdır deyin. Yok eğer imanımı kurtaramazsam vah bana vahlar bana yandığım gün o gündür işte böyle diyormuş. Evet Rabbim bu yolda bizlere devam tevat istikamet ihsan eylesin. Caymaktan kaymaktan bizleri muhafaza buyursun. Son nefesimizde de bülbül gibi lisan ile kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek çene kapamak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Şu anda bu kelime-i nasıl böyle kolayca söylüyorsak zorlanmadan tıkanmadan rahat rahat böyle tereyağdan kıl çeker gibi söylediysek Rabbim son nefesimizde de böylesine kolay söylemek cümlemize nasip eylesin. Bu kelime-i muhtevasını da hayatımıza tatbik edebilmek Rabbim Celle Celaluhu. ...ihsan eylesin cümlemize inşallah. Evet Mevla demek ki ne yapıyor? Her şeyi yaratıyor, dilediğini yaratıyor... ...ve ondan dört tanesini seçiyor... ...bu dört tanesinden de bir tanesini en kıymetli kılıyor. Melekleri ifade ettik. Dört tane Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam... ...İsrafil Aleyhisselam ve Azrail Aleyhisselam. İşte bunlardan da bir tanesini... ...yani Cebrail Aleyhisselam'ı ne yapıyor Mevla? Kendisine seçiyor, kıymet veriyor elçileriyle elçileri olan rasulleriyle peygamberleriyle arasında cevral aleyhisselamı elçi yapıyor. Evet bakıyoruz işte Amen tu billahi bak Mevla kitaplar yarattı. 104 tane kitap yarattı Mevla. Bu 104 kitaptan 4 tanesini seçti. Hangilerini? Kur'an'ı seçti. Tevrat'ı seçti. İncil'i seçti. Zebur'u seçti. Bu dört içerisinden de bir tanesini seçti ki o da Hazreti Kur'an'dır. Evet. Ve Mevla peygamberler yarattı. Bir rivayet tabi 124 bin tane peygamber vardır. Başka bir rivayet 224 bin peygamber vardır. Sayısını esas sayısını Allah bilir Celle Cellehan. Ama bu dört peygamber içerisin e, 224 bin peygamber içerisinden de ne yaptı? Dört tanesini özel olarak seçti. Bunlar unladığın peygamberlerdir. Hangileri onlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam. İşte bunlar da diğer peygamberlerden daha üstün olan, tabilet bakımından Mevla'nın üstün kıldığı kimseler. Şimdi tabii Vehhabi görüşteki o kafadaki adamlar Türkiye'de de bunların temsilcileri çok Allah şerlerine emin eylesin tabii onlar ne diyorlar peygamberlerin arasında bir fark yok diyorlar hepsi aynıdır diyorlar hepsi aynıymış yani Muhammed Mustafa ile efendim İdris Aleyhisselam aynıdır mesela veya peygamber efendimizle hiç adını sanını bilmediğimiz pek çok peygamberler gelmiş ya hepsi aynıdır diyorlar peki buna göre neye dayanarak söylüyorlar? İşte her yaslıdan sonra imam efendi okuyor ya mihrabda. Ne diyor? لَا kubeyne بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ Yani o Resullerden hiçbirinin arasını ayırmayız. Ayet böyle diyor. Bak diyor Mevla hiçbirinin arasını ayırmayız hepsi aynıdır. Ona göre inanıyoruz diyorlar. Halbuki Mevla öyle mi buyuruyor? Hiçbirinin arasını hangi bakımdan ayırmıyoruz? İnanmak bakımından, i'tikat bakımından hepsine inanıyoruz. İslam'a göre öyle değil mi? Ben Muhammed Mustafa'ya inanıyorum ama he İsa Aleyhisselam'ı kabul etmem diyebilir misin? Böyle diyen Allah muhafaza, iman dairesinden çıkar. Evet, İsa Aleyhisselam'da inanıyoruz, Musa Aleyhisselam da inanıyoruz, Allah'tan gelen bütün peygamberlere iman ediyoruz, Muhammed Mustafa'ya da iman ediyoruz ve tabi oluyoruz ve olmalıyız da. Dolayısıyla buradaki ifade itikat bakımından arasını ayırmayız. Pegala Hangi ayete göre peygamberlerin bazıları diğerlerine göre üstündür? Mevla buyuruyor ki Estaındibil la tilkar O resullerin bazısını bazısına üstün kıldık, fadiletli kıldık buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Mevla kendi buyuruyor. Dolayısıyla bazılarını bazısına üstün kıldık. İşte İbrahim Aleyhisselam'ı Mevla Halil edindi. Dost edindi. İbrahim Halilullah'tır. Musa Aleyhisselam ile Mevla Efendim Tur-i Sinada tekellüm buyurmadı mı? Ve Allahu Musa teklima. Allah'ın kelimi Kelimullah'tır. E İsa Aleyhisselam da Mevla'nın izniyle ölüleri diriltmedi mi? He? biznillah ruh verdi onlara. İşte İsa Aleyhisselam da ruhullah'tır. Ve işte bu dört tane içerisinden de Allah, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine seçiyor, Habib ediniyor ve Habibullah buyuruluyor. Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim, tabi misallerini ne yapabiliriz, çoğaltabiliriz? Mesela işte Mevla az önce de ifade ettik ya, pek çok tabi yeryüzünde Allah'ın evleri vardır. Mevla e, bu kadar efendim, mescidler, camiler, efendim, ibadethaneler yaratmıştır Mevla ama bunlar içerisinden ne yapmıştır? Dört tanesini seçmiştir. Yani bunlardan dört tanesi diğerlerinden daha kıymetlidir. Hangileri onlar? Mescidi Haram'dır, Mescid-i Nebevi'dir, Mescid-i Aksa'dır ve Mescid-i tur Sina'dır. İşte bu dört tane mescitten de bir tanesini Mevla ne yapmıştır? özel olarak seçmiştir. Kendine tahsis etmiştir ve Beytullah buyurmuştur. Mescid-i Haram'ı kendisine seçmiştir. İsmini izafet etmiştir ve böylece orası çok kıymetli olmuştur. Yani senin Rabbin he dilediğini yaratır ve istediğini seçer bak. Mevla seçti mi de seçilmiş olduğumu da Allah tarafından seçildi mi de esas kıymetli bu ha. Mevla'nın seçmesi Mevla'nın. Mevla'ya seçtirebilirsen kendini o zaman büyük adamsın. Milleti kandırabilirsin. Şimdi millet bitik meydanlarında. Herkes vaatlerde bulunuyor. Herkes bir takım şeyler bulunuyor. Seçilebilmek için değil mi? Seçilmiş olmak için. İşte seni eğer Allah seçerse var ya. Allah seçerse çok kıymetli olursun. Çok büyük adam olursun. Cenneti de, cemalullahı da hak edersin o zaman. Ha, demek ki, demek ki birilerini seçerken de Allah'ın seni seçeceğini düşünerek seçmen lazım. Niyetini güzel yapman lazım. Değil mi? Bu işler önemli. Hepsinde niyet lazım. İbadette, taatte, namazda bile ne lazım? Niyet lazım. Rabbim niyetlerimizi düzeltmek nasip eylesin. Rabbim cümlemize şuurlar nasip eylesin. Firaset ihsan eylesin. Doğruları görmek nasip eylesin inşallahurrahman. Evet. Allahu yestafi minel malaiketi rusulen ve minen nas. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da elçiler seçer. Evet. İşte peygamberlerden seçti. Sahabeden 114 bin sahabe vardı. Ve daha hutbesinde Mevlana adlı 4 tanesini seçti. Sahabeden. Kim onlar? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Fatma radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh. Ve bunlar içerisinden de ne yaptı? Ebu Bekir Sıddık'ı seçti. sıddık Ekber yaptı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme mağara arkadaşı etti. Ve işte geliyoruz. Mevla hala on iki tane ay yarattı. Evet. Bakın ne buyuruyor? Dört tanesini seçiyor Mevla. Minha erba'atun hurum. Dört tanesi de nedir? Haram aydır. Ha bak dört tanesini seçti. Bu dört taneden de bir tanesini seçti. O da hangisi? Racabu şehrullah. Recep Allah'ın ayıdır buyuruldu muhterem dinleyenlerim. Evet, tabii haram ay diyoruz ya. Evet dört tanesi haram ay diyoruz. Recep şimdi haram aydayız yani şu anda. Ne demek bu haram ay ne demek? He? Hani şimdi bu aman bu haramdır deyince ne anlıyorsun? Hani girilmez, yapılmaz, edilmez, yasak. Böyle anlaşılmasın. Şöyle anlamak lazım. Haram deyince yani hürmet gösterilmesi gereken ay diyelim. Şehrul haram bu demek. Öyle şimdi mescide haram deyince... Mescid-i Haram'da ne yapıyorsun? Daha dikkatli oluyorsun. Daha dikkatli davranıyorsun. Hürmetini muhafaza ediyorsun, değil mi? Ha, bir de ne var? Mescid-i Haram'da nasılsın? Yani ben efendim akşam kahveye gideyim, şu filmi seyredeyim, şöyle yapayım, böyle diyeyim. Böyle bir derdin var mı orada? Yok. İşte hacca giden, umreye giden kardeşlerimiz hep o havayı yaşadılar. Rabbim tekrar tekrar bu havaları yaşamak nasip eylesin. Gidemeyen kardeşlerimize, o havayı teneffüs etmeyen, o manevi atmosferi yaşamayan bütün kardeşlerimize de Rabbim ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. E şimdi orada derdi ne adamın? Efendim bütün derdi ibadet etmek, tavaf etmek. Öyle şimdi. Ha, yiyorsun içiyorsun uyuyorsun biraz daha kuvvetleneyim gideyim tavaf yapayım derdin ibadet derdin taat öyle ya namaz zikir efendim, tavaf ezan okununca hemen koşa koşa camiye gidiyorsun yani Kabe ile acayip irtibatın var zaten onun için gitmişsin ha, işte Recep ayında da ne yapmak lazım yani şöyle diyelim mekanın haramı vardır zamanın haramı vardır Me mekanın haramı işte mescidi haram haram mekan Zamanın haramı efendim, şehrül haram Recep ayındayız. Kabe'de nasıl akıl fikir hep ibadetle meşgulse, aklımız Kabe ile bağlantılıysa, Recep ayında da aklımız, fikrimiz hep ibadetle olması lazım. Gönlümüz ibadetle meşgul olması lazım. He, hep Mevla ile irtibatlı olmak lazım. Evet, dikkat etmek lazım. Dolayısıyla, daha önceki ayda Nasıl? Biraz daha rahattık biraz daha gevşektik. Hah, şimdi ne yapmayacağız? Öyle olmayacağız. Daha dikkatli, daha edepli, daha ibadete yönelmiş bir şekilde günahlardan uzaklaşarak efendim, işimize devam edeceğiz. Yani sevaplara fites yükselt. Günahlara fitesi düşürelim mi? Yok yok el frenini çek. Hiç günaha bulaşmaya gayret edelim. Rabbim becermek nasip eylesin inşallah. Evet. Ama tabii şunu da şunu da unutmayalım. Mesela şimdi Mescid-i Haram dedik ya. Evet orada ibadetler nasıldır? O sevabı çoktur, katmerlidir. Salatün fil Haram bimi eti elfi salatin. Değil mi? Orada bin, bin, e, bir namaz, yüz bin namaz. Allah Allah ne kadar çok ya. Bir namaz, yüz bin namaz. Şu anda saymaya kalksan, bir, iki, üç, dört, beş, altı diye, yüz bine kadar canın çıkarsa sayamazsın be. Ama bir namazda yüz bin tane ondan, yani yüz bin tane namazı Mevla ne yapıyor? sevap hanene geçiyor yazıyor. Neden? Çünkü orası haram mescit. Haramın me haram mekan. İşte aynı şekilde Efendim Recep ayı da haram zamandır. Burada da nedir? İbadetler katmerlidir arkadaşlar. İbadetler sevabı daha fazladır. Bakın ne buyuruyor? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem İnre Recep şehrun azimun. Muhakkak ki Recep şerif ayı çok büyük bir aydır. Yulaifullah fi'l hasenat. Mevla Teala bu ayda ne yapmıştır? Haseneleri katlamıştır. Cevap çoktur. Ne gibi? E normal zamanda Mevla bir iyilik yapsan, bir şavap istesen, salamel yapsan ne kadar cevap veriyor? Menca haseneti felevan Her kim bir haseneyle gelirse onun için 10 on misli vardır buyuruyor Mevla Kur'an'da. Mevla böyle cömert, görüyor musun? En efendim, sıradan bir şekilde yapmış olduğun Hasene'ye bile Mevla ne yapıyor? En az on veriyor. En az on. Yani yüzde bin kazanç var. Yani yüzde bin kazanç ne demek ya? Bu en azı. Ama nereye kadar ilahe sebebi amiyeti daifin? Yedi yüz katına kadar Mevla senin niyetine göre çoğaltabilir. vallahi daifinü filmen yaşa. vallahi ve ben yaşa. Allah'u teala efendim dilediğine de çok yani milyon, milyar, trilyar ne yapabilir yapabilir senin niyetine ihlasına samimiyetine göre çünkü Allah zengindir herkesin yaptığı amelleri bilir niyetlerini bilir Mevla şimdi normalde bir iyiliğe 10 veren Allah Celle Celaluhu haram ayda ne yapıyor haram ayda 1'e 700 veriyor efendim dikkatini çekerim bir yaptın 700 alıyorsun bu hangisi taban fiyat bu taban tavanı senin niyetine bakıyor senin ihlasına bakıyor, senin samiyetine bakıyor. Çok samimi yaparsan, ihlasla şuurla, kuşuyla yaparsan ibadetlerini, ooo, tavan çok yüksek. Yani haram ayda ahiret borsası çok yüksek arkadaşlar. Onun için "Rulayfulla fi'l hasanat" buyuruyor Mevla. Riha e, hadis-i şerifte. Tabii ki Mevla buyuruyor, habibiyle duyuruyor. Evet, sevapların efendim kendisinde katlandığı bir ay. Daha ne var? Ve emhu fi seyyiat. Mevla seyyatı, kötülükleri, günahları bu ayda ne yapıyorsun? Mahvediyor, siliyor. Yeter ki tevbet ve tustecabu bu davat. Bu ayda duaların icabet olunduğu bir ay. Evet. Dualar mutlaka kabul. İnşallah duaya devam edelim. Dua ederken beni gene diye uyarayım. Birbirimizin dualarına çok ihtiyacımız var. Rabbim Celle Celaluhu ağzı dualı kimselerden eylesin. Dualarımızı da kabul buyursun. Haberimiz olmadan gıyabında çok dua alan kullarından eylesin bizleri inşallah. Bir de sıkıntıların kendisinde açıldığı bir aydır. Sıkıntılarınız yok mu? Dertleriniz, kederleriniz yok mu? He? Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, eşinizden, dostunuzdan, etrafınızdan, maddi, manevi, ekonomik her türlü sıkıntı inşallah bu ayda açılacak. Yeter ki el aç Allah'a, yeter ki dua et, tevbe et, iste, yalvar, yakar, Allah verecek Celle Celaluhu. Evet böyle bir ay. Nasıl Kabe'de? Efendim bir namaz yüz bin namazsa demek ki burada da bir hasene üç yüzden başlıyor. E, affen yedi yüzden başlıyor. Senin niyetine göre yükseliyor. Ama tabii şunu da söyleyelim ha. Ustura çift taraflı kesiyor yani. Öyle ya? Şimdi efendime söyleyeyim. Mescid-i Haram'da bir, e, bir namaz yüz bin namaz ama. Bir sevap yüz bin oluyor ama bir günah da yüz bin olur ha. Evet. Sevaplar da katmerli. Günahlar da katmerli. Hatta Kabe'de kalbinden geçirdiğin günahtan bile mesul olabiliyorsun. Dolayısıyla sevabın, kazancın, karın çok olduğu yerlerde aman dikkat etmek lazım. Çünkü efendim günah da zarar da ne olabilir? Çok olabilir. Onun için çok kazanmak değilimizde. elimizde çok kazanamamak, kaybetmekte elimizde. Onun için kaybedenlerden olmayalım, gafillerden olmayalım, uyanıklardan olup kazananlardan olalım inşallahurrahman. Çünkü Mevla ayetin devamında ne buyuruyor? فَلَا تَضْلِمُوا ف۪يهِنَّا اَنْفُسَكُمْ buyuruyor. Yani bu aylarda nefislerinize zulmetmeyiniz buyuruluyor. Aslında tabii hiçbir zaman zulmedilmez ama bu ayda özellikle dikkat etmek gerekiyor. Nasıl sevaplar bu ayda kat kat oluyorsa işte haram ay olması münasebetiyle günahlar da kat kat olduğu için mesela burada içki günah mı? Tabii ki haramdır. Kâbe'de içki içmenin günahı Allah muhafaza. Burada zina etmek elbette günahtır. Kâbe'de zina etmek uu, Allah muhafaza toz eder, yok eder Allah adamı. Naudü billahi teala onun için bu aylarda nefislerinize zulmetmeyiniz yani günah işlersen bunun günahının altından kalkamayabilirsin evet onun için nefislerinize zulmetmeyin yani nefse zulmetmek demek derken niye böyle ifade kullanmış? tabi çok hikmetler var ama şöyle söylersek anlayalım mesela bir insan sebepsiz olarak namazı terk etse sebepsiz olarak bir vakit namazı terk edene ne var? 80 sene adab var cehennemde. Ya. Peki diyelim ki şöyle anlamamız için şöyle söyleyelim. Hani bir kanun çıksa dense namaz kılmayana dünyevi ceza olarak da 80 gün veya 80 saat diyelim canım. 80 saat hapis olsa adam namaz kılmadı tespit ediliyor. Hadi bakalım kodesi boylu adam 80 gün ne yapacak? Hapiste yatacak. Camiye gitmeyen kalır mı? Bir kimse kalmaz. Koşarak gider. Ezan okundu mu camiler full. Dolu olur. Niye? Enayimim niye yatayım boşuna içeride dersin ya? He? Şurada sekiz dakika duramıyorum da Seksen gün nasıl ben içeride yatacağım dersin? Ve camiye giderken de biri seni engellese. Seni lafa tutsa. He? Hatta seni bırakmasa. Ve senin kodesi boylamana sebep olsa. Ne dersin? Ne zalim adamsın. Bana zulmettin beni içeri attırdın dersin. Peki seksen günü bile göze alamıyoruz da. Şu namazı kılmaya koşuyoruz da. Peki hala 80 seneyi nasıl göze alıyoruz ya? He? İnanmıyor muyuz yoksa? Haşa ve kella. Peki hala namaza gitmene engel olan kim? Nefsin. Nefsinden başka sana mani olan var mı? Yok. Peki seni namaza göndermedi. Ne oldun? 80 sene cehennemlik, kodeşlik oldun. Ne olmuş oldu? Giren kim gene kendin nefsin girecek bak ne yapmış oldun işte nefsine kendin zulmetmiş oldun işte ne yapmayın diyor Mevla bu ayda nefislerinize zulmetmeyin diyor. Evet Recep-i Şerif ayı Recep 3 harften oluşuyor bir ra harfi Rabbimizin rahmetine dalalet etmektedir. Cim harfi Rabbimizin cömert oluşuna dalalet etmektedir. Recep derken B harfi de Rabbimizin bir ruh ihsanına dalalet eder. Dolayısıyla bu manaya göre bu ayda azab olmadan bol rahmet, cimrilik olmadan cömertçe yağdırırcasına vermek, cefasız olarak sefa ile bir ruh ihsan bu ayda ümmeti Muhammed'e verilecektir. Rabbim Celle Celaluhu bunlardan istifade etmek nasip eylesin. Evet vaktimiz tabi bitiyor. Dolayısıyla bir iki kelam da hemen efendim oruçlarımdan bahsedelim. Bu, bu recep Şerif ayının bir isminde nedir? Şehrül Mutahhar, Şehrül Mutahhar. Recabayi kendisinde oruç tutanları, günahlarından ve hatalarından temizler. Onun için bu isim verilmiştir. Tabi bununla alakalı çok hadisler vardır. Hatta e, Tevban adı yalan diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu anh giderken bir kabrin başında Efendimiz sallallahu anh durdu. Ağladı ve dua etti. Sonra dedi ki ey Tevban şu kabri, kabir sahipleri adab bulunuyorlardı. Ben onlara dua ettim. Allah onların adabını kaldırdı buyurdu. Eğer bunlar şayet Recep ayında bir gün bile oruç tutsalardı Allah onlara bu şekilde adab etmeyecekti buyurdu. Görüyor musun? Şu Recep ayında Allah'ımızın ayında sırf Allah için oruç tutmak kabir alabına mani oluyor. Ve yine birisi dedi ki Ya Resulallah bana dedi şefaat eder misin Ya Resulallah? Resulullah ne buyurdu? Tembel tembel şefaat isteyeceğine Recep ayında oruç tut. Evet. Demek bu ay oruç tutmak, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine de mazhar olmaya ne olacak? Vesile olacak inşallah Bakın bir hadis-i şerif daha okuyayım ve bitireyim. Çünkü her malın müşterisi vardır. İnşallah efendim tutacak olanlar da vardır. Her ne kadar havalar sıcak da olsa. Hoca efendi havalar çok sıcak ya. Efendim günler çok uzun. Oruç tutmak çok zor. Mübarek ölmezsin ya. He? Bana da zor geliyor ama hemen aklıma ne geliyor biliyor musun? Hani bir kere Çin'de deprem olmuştu da. On bir gün sonra adam enkaz altından çıkarmışlardı be. On bir gün adam enkaz altında. Dikkatini çekiyorum. Adamın belinde kolon var, kafasında kiriş var. Enkaz altında toz, toprak, iftar yok, sahur yok. On bir gün ölmemiş adam. He? Sen mi öleceksin ya? İstediğin zaman oturuyorsun, istediğin zaman gölgeye geçiyorsun... ...akşam yiyorsun, sahurda yiyorsun... ...bir öğlen yemeğini yemiyorsun, oruç oluyor... ...e bundan tutalım o kadar da olsun... ...efendi aslerimizin babası ne buyurmuş? Hani demişler çok acıkıyoruz, çok ediyoruz, çok zorlanıyoruz... ...demiş ki mübarekler... ...acıkmasanız ne anladık oruçtan? Dolayısıyla Ebu Zerri Gifar ne diyor? En çok neyi seviyorsun? Bak bak bak sevdiği şeye bak... ...sen hemen diyorsun ki kadayıf, baklava, börek... ...Ebu Zerri Radıyallahu ne diyor? En çok diyor... Sıcak, uzun, sıcak ve uzun günlerde oruç tutmayı çok seviyorum diyor. Mübarekler. Yani demek ki o öyle bir iman etmişler ki, öyle bir ikan derecesinde iman var ki, bu müjdelere görür gibi inanıyor, mükafatı görünce hoşuna gidiyor. Evet hadis-i şunu da arz edeyim sizlere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. mensame sâme felâfete eyyâmi mine her kim haram aydan üç gün oruç tutarsa ama herhangi bir üç gün değil. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem adres tayini yapmış. ise perşembe günü. Cuma'de cuma günü. Vessebte ve cumartesi günü. Yani haram ayda. Bak bir dahaki ay Şaban ayı haram ay değil ha. Haram aylar Dülkade Dülhecce Muharrem bir de Receba'yı. Tek geldi şimdi bu. Geçen ay haram ay değildi. Önümüzdeki ay haram ay değil. Şu anda harama içerisindeyiz. Her kim bu ayda, Recep ayında, Perşembe, Cuma, Cumartesi günü oruç tutarsa... 900 senelik ibadet sevabı yazar Allah Celle Celaluhu. 900 sene be. 10 bin sene ömrü olsa adam 900 senelik ibadet yapamaz ya. He? tabi yapamaz. Zaten ömrünün yarısı uykuyla geçiyor. Yarısı efendim çalışmakla geçiyor. Yarısı demekle, yarısı yemekle, gezmekle, tozmakla, konuşmakla, bilmem neyle geriye kalıyor bir avuç ibadet. Ama şimdi üç gün oruç tuttuğun zaman 900 senelik ibadet sevabı. Recep ayında kaç tane var? Perşembe, cuma, cumartesi. Hepsini tutarsan hesabını sen yap. Adam efendim eski ümmetlerde yaşamış bin sene. Efendim 1500 sene. He? adamın ibadeti daha kadar ama sen bir geliyorsun on bin senelik ibadet sevabı adam şaşırıyor bu kaç bin sene yaşadı ya elli bin sene mi yaşadı yok kaç sene doksan sene hadi canım git işine dalga geçme bende ya demez mi adam doksan senede şu kazanca bak biz çok aciziz çok zayıfız ya Allah Muhammed Mustafa hürmetine bize böyle ikramlarda bulundu işte İnşallah yarın zaten ne yapacağız perşembeyi tutacağız geriye kalıyor cuma bir de cumartesi Hadi bir onu da becerirsek. Rabbim bana da, size de becermek nasip eylesin. Bir 900 sene bir yazdıralım bakalım da. Çünkü çok lazım olacak. Ahirette çok lazım olacak. Ya, en zor günümüzde ne yapacak? Karşımıza gelecek ve inşallah bizi kurtaracak. Rabbim Celle Celaluhu bunları duymak nasip eyledi. Uymak da nasip eylesin. Tatbik etmek nasip eylesin. Amel etmeyi bize kolaylaştırsın inşallah. Ve bu kazançlara, bu sevaplara cümlemizi nail eylesin efendim. Evet, bu haftada bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. GÜL DESTE Mustafa Öz Şimşekler Hoca Efendi ile Güldeste.